Oğlum. Başladık mı? Başladık. Evet arkadaşlar. Selam gençler. Evet selamlar. Nasılsınız? Ee... O <gülüyor> sorunun cevabını alamadığını bile bile hala sormaya devam ediyorsun. Bu bardağın altı mı delik lan? Bardağın altı delik mi? Aa çatlak olabilir hakikaten ha. Neyse çatlak oğlum? Ne bileyim ben? Ne yes, sızdırıyor mu? Ne bileyim koydum. Allah Allah. Neyse. Neyse. Evet. Evet, bugün bugün e, geek bakışında. Geek bakışında. Elimizde elimize ne var? Ne var? Elimizde Toraman var. Elimizde Toraman var. Thor, Karanlık Dünya yani Dark World eee Blu-ray'ni inceleyeceğiz bugün. Evet. E, ve ve 3 tane de DVD hediye edeceğiz. Hediye edeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Denene ne ne. Evet, eee Arkadaşlar Thor The Dark World biliyorsunuz işte ne zaman vizyona girmişti bu? Geçti Geçen sene mı? ne zaman hatırlamıyorum. Dört ay önce işte Şubat'tan dört ay geri git. Kasım? Kasım mı? Ha, öyle bir şey. Neyse Kasım işte. gibi vizyona girmişti zaten. Hı hı. İşte bu e, Marvel sinematik Evreni'ndeki ya da Thor'un ikinci filme yes. olarak vizyona girmişti. Biz o zaman üzerine konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Konuştuk biraz evet. Ve yani beğenmiştik aslında şey olarak. Evet, evet. en azından ilk, ilk filmden göre, daha iyi bulmuştuk. İlk filmden daha iyi bulmuştuk bir takım noktalarda. Şimdi elimizde ikincisinin bu lirayı var. Hı hı. Tiglon sağ olsun bize gönderdi. incelememiz için ve sizlere işte 3 adet de DVD'sinden vermemiz için bize sağolsunlar gönderdiler. Gönderdiler. Evet. E, bu ne zaman çıktı? Geçtiğimiz hafta çıktı aslında galiba. Geçtiğimiz hafta. Mart. Geçtiğimiz hafta mı çıktı? Yok. Daha önce çıktı. Bilmiyorum. Ben takip etmiyorum David? Mart başı çıktı galiba. Mart başı yani iki hafta önce iki çıktı. İki hafta falan oldu. Biz geçen hafta şimdi bir şey çekemedik. Geçen hafta çekecektik aslında. Geçen bunu. hafta sen yoktur. Tamam işte. Geçen hafta bunu çekecektik. Hı hı. Çekemedik o yüzden. Evet. Yani iki hafta falan oldu. Zaten alan almıştır da. <gülüyor> evet. e, hani Almamış olanlar, alsak mı acaba diyenleriniz varsa e, en azından bu incelemeden sonra kararlarını verirler diye düşünüyorum. Evet. Evet, ne diyorsun? Ya ben e, önce birazcık filmden konuşalım istiyorsan. Evet, e, tabii ki. Thor Dark World'u hani e, orijinal ilk Thor filmine göre daha iyi bulduğumu söylemiştik. En azından... E, şey açısından daha iyiydi yani doluluk anlamında birazcık daha dolu bir e, konusu vardı şey görsel anlamda birazcık daha doluydu yani orijin hikayesi olması gereği hani birazcık bundan birazcık ondan gösterelim ondan sonra işte bu adamın ne kadar büyük bir aslında güçlü kuvvetli kahraman olduğunu gösterelim ayma e gönderelim falan filan gibi hı hı hı. ilk başta bir falan edildi. E edipti. tabi ilk baştaki sonuçta kendini bulma hikayesi ha. yani ama origin işte story finali mesela yeterince güçlü değildi bence Hangisi? Bunun mu? Hayır. ilk filmin ürünleri. Çünkü ne bileyim işte o ne? Yaratığın adını hatırlamıyorum da. Yok edici. Ha, ha Destroyer, evet. Destroyer. Destroyer'la işte hani şey. Texas kasabasında evet. dövüşür gibi. Yani, evet. Ya o, o kısımdan hakikaten ben de yani. Hani film böyle diyelim ki fena başlamadı desek. Evet. Evet. Daha sonrasında ama bir anda işte dünyaya geldikten sonraki kısım işte o Meksika'nın yani bir tane böyle çölün ortasında bir kasaba yani. Evet, ne oldu yaşıyor belli. zaten. 10 kişi yaşayan hani evet böyle. Hani böyle şehire gitmenim de çok masraf çıkmasın havasında sanki bir ortam var orada. Aynen aynen. Yani diğer filmlerde bütün şeylerin anasını belirliyorsun. Ondan burada yani Thor gelmiş hani. Yani şey diye bekliyorsun. Sonuçta hani bir epic, e, hikaye, savaş. Aynen, hikaye akışı, giriş gelişme sonuç olarak gidiyorsa eğer evet. ve sen girişi Yon Haym yaptıysan hani e, bitişinde evet, daha daha epik olmasını aynen. bekliyorsun. Yon sonra sıkıcı geliyor. Yani böyle banal geliyor ve aynı zamanda o Destroyer de yani o kadar iyi bir Türk bir karakter şey değil evet. yani e, boss mu ne diyelim. Yani. <gülüyor> aslında bir düşman değildi. Hani. Evet ondan sonra da işte e, hani cılız kardeşiyle dövüşüyor. Ha yani işte ona dövüşüyor. Hadi orası da yine. Ondan sonra köprüyü kırıyor bitiyor. Köprü möprü kırılıyor falan. Orası biraz daha hadi, iyi diyelim. İşte Hı -hı. Loki kendini bırakıyor gidiyor falan. E, yani e, Marvel'ın e, hani tamam continuity anlamında devamlılığı anlamında bazı şeyler çok iyi yaptığını işte bütünleşik e, Marvel evrenini oluşturma konusunda başarılı olduğunu sürekli söylüyoruz zaten. Mesela bu filmde beni çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi şeydi işte. Hani geçen e, hani Thor'u incelemesini evet, yaptığımızda şey, da çok seni konuştuğumuz. Seni her zaman her, her kişinin rahatsız eden şeyi söyleyeceğim. Evet ya abi. Yani S.H.I.E.L.D. nerede? S.H.I.E.L.D. nerede? <gülüyor> yani abi sen e, şeyde e, Avengers'da tamam mı? Thor geldiğinde işte. Phil Coulson geliyor, tora diyor ki, ha seninse yavuklum vardı ya hani onu da işte şeye gönderdik, gönderdik. E, şey gönderdik, şey Norveç'e gönderdik, orada Oslo'da çok güzel bir iş bulduk ona falan filan. Hani bunları ayarlayabilecek, bunları düşünen, ha. tamam mı? Ve her şeyi hani gözlemleyen düşünen... bir, bir e, shield olduğunu sen bize söylemişin, tamam mı? Ondan sonra bu herif geliyor şey e, Eric ee, neydi? Çıplak doluşu. Ha çıplak doluşu haberlere çıkıyor. Ona, Haberle, müdahale etmemişin. He. Tamam mı? Abi sen 3 sene tasarakla uğraşmışsın. Tamam mı? Bir şeyler diyorsun. Acı ne diyorsun? Bize de bir söylesene. Dememişin. Yani, ha hani onu o orası hadi var da bir de Nasıl yani Darkhafta hadi abi onu anladık da Darkhaft geliyor gemiyle. O Halsey Greenwich'e giriyor. Londra'lan. Londra'ya giriyor. Orada bir olaylar kopuyor, tor geliyor dünyaya. Zaten bunları konsenin takip ediyor. Işık, Hı -hı. "Aa burada enerji patlaması oldu." Binla onu takip ediyor. Çünkü bunu Amına koyayım ortalığı Bak ortada. Agents of Shield'da bile o tırt tane beş, beş kişilik ekip tamam mı arabasıyla giderken o işte böyle enerji paternleri görüyoruz bilmem ne bir sonraki ne zaman çıkacak falan derken sif çıkıyor değil mi? Ha, evet. Yani ha, onlar mesela. bile arabalarında takip Hayır. edebiliyorlar bunu. O, olay patlak veriyor her şey bitiyor Marvel's Agents of Shield's ediyorsun herifler e gelmişler falan eşya topluyorlar böyle <gülüyor> şunu şunu alalım şu silahı alalım bu silahı alalım daha önce nerede dediniz? Hani evet, o konuda biraz o, o bütünlüğü yapmıyorlar. Ne yapmıyorlar ya? Ben yapamadıklarını Hayır. düşünmüyorum. Ki, yapmıyorlar ki. Biliyorum. Bilerek yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar bilmiyorum. Hani Iron Man 3'te de bunu çok eleştirdik. Ay, Amerikan, aynı şey Amerikan başkanını kaçırmış he, herifler. He, tamam, he. Asmışlar ortada böyle. Yok yani. Shield yok ortada. İşte yani evet. Yani Iron Man'i Avengers'ı alalım mı almayalım mı derken videoyu gönderiyorsun Black video yanına sekreter olsun diye. He. Tamam mı? Bu herif <gülüyor> narsisist. Bu herif başkalarıyla iyi oynamıyor diye rapor he, yazdırıyorsun. <gülüyor> Amerikan başkanını kaçırıyorlar. Tamam mı? Iron Man'in evini füzelerle bombalıyorlar Ortalıkta ayırman yok 3 ay kaybolmuş. Nereye gittiği, ha, nereye gittiği belli değil. Shield olarak sen hiç müdahale etmemişsin. İşte oğlum demek ki bütçeler kısa. <gülüyor> hayır bir de bu film hayır, arıyorlar hayır. bir de Shield'ı arıyorlar. Şirden arıyor ulaşamıyorlar. Arıyor ve ulaşamıyor. Shield'ın demek ki parası çok az. Faturaları falan ödüyorymuş. Oğlum nasıl parası çok az? Görmüyor musun şey Kaptan e, Amerika şeylerinde? Abi ben ben bu 15 tane 15 tane Hulk eriyor yapmış Ben tamam ben bu açıklamasını. Nedir? bu Agent Coulson onun vuruldu ya her şey işte, onunla mı uğraşıyor? Be abi onun onun nasıl iyileştireceğiz diye adam faldir faldır, faldır şey ortalıkta gezip e, onun su ne yapacağım ne yapacağım ne düşünüp onun bence şeyini aramakla uğraşıyor uzaylı düşürüyor gökyüzünden ki Agent şey onun Coulson'u iyileştirsin diye ya git. Coulson'un bile hani bir müdahale ediyor olması gerekiyordu ya yani en azından yani, müdahale ediyor işte adam. Ha. Yani ben o eksikliği şu anda Phase 2 filmlerinde görüyorum. Çünkü evet, Phase var. 1'de... Hissediyorsun yani. Evet, Phase 1'de işte Iron Man'ın bir çıkıyor. Abi hmm. biz e, security, homeland, bilmem ne... Yani. Yani, saydırıyor. Bir görüşme yapmamız lazım diyor ondan sonra Torbir de evet, abi bulduk diyor evet, işte şey evet. e, etrafında şeyi kuruyor birleştirici güçte aslında böyle. bütün filmlerde bir Coulson görüyordum ya yani, Coulson olmasa bile oraya başka bir ajan koyabilirdin. yani dedin. bir ajan tamam. başka bir öge koyabilirler Diz, dizideki işte o ajan o kullanılan ajanlardan birini sonra bir ha. göster yani, yani o neydi şu diğer işte o bir tane var ya dizideki ne? çocuk adam işte şey ya Brute Force olan ee, Neyse işte Çok önemli değil Şeyle mail yatıp kalkan var ya ha Mesela o gelir böyle İşte Agent Coss'un Şu an geleme Ben geldim Ne yani bileyim Böyle bir salak bir şey yaparsın Değil mi Ama onları evet Hiç bulaştırmıyorlar Yani Bana ama dediğim gibi Bilerek yapıyorlarmış Bir geliyor Sanki ha, Bunu nasıl açıklayacaklar şeyin... Neyle açıklayacaklar Avengers 2 ile mi açıklayacaklar çalmasın diye de belki yapabilirler. Yani hani ha, insanları kafasını karıştırmamak için belki yapıyorlar. Çalmaması ya ya çok saçma. Ya abi. belki diyorken yani soksam ne olacak diyor. Yani, yani abi oraya bir yanına, yanına tamam mı? Gidip Hani Selvige akıl hastanesine ya, yatıracağını. He. Gel abi işte Hayır şey, desen, şey de olabilir. Yani çok zor yani şöyle çok basit şeyler olabilir. Yani Selvige oraya gidip almaya gide adamın arkasına Shield logosunu çakarsın. Ha Shield almaya gelmiş bak falan yani insan böyle görsel yani sadece sen. Hmm. Kimseyi çıkarmana gerek yok Shield'dan. Oraya shield arabalar park etmiş gibi göster mesela hani o al, olaya el koymuş gibi shield logosu koy gitsin yani hani bak shield olaya el koydu falan deyip birazcık senin kafanda da hani en azından hiç yoklar dememiş olursun en azından ha bak adamlar şöyle yapmıştı böyle yapmıştı değil mi bu tarz ufak tefek şeyler Diğer de belki yani niye yok bu adamla yani her şey kolsuna bağlı olmamalı zaten. Evet. İşte adam şeylerin peşinde, kriyelerin peşinde belki de e, gezegen gezegen geziyordu. Yes. Ulaşamıyorsun o yüzden. Abi olsa abi ulaşırsın. O koskocaman kocaman Shield lan. Adam Şu an orada, meşgulüm. Polo Sonra... galaga oynamayı biliyor ama. Ha adam meşgul lan. Ah sıra. Geziyor uzayda. 15 bin tane Shield da canı var. Onlardan biri gelseymiş. Neyse. ben senin o öyle bir sıkıntın var senin. Ya benim sıkıntım olmamalı zaten. Bende <gülüyor> bu herkesin sıkıntısı olmalı. Ya ben bir şekilde bir, bir noktada onu açıklayacaklarını düşündüğüm için. Ya bilmiyorum zaten UND Agent yani. of Shield dizisinde de şey ulaşamıyorlar şu an. Fury'ye ulaşamıyorlar. Evet Fury'de bir boklar var işte onu anlamaya çalışıyoruz. Yani bilmiyorum belki Agent şey Avengers Ha ama niye ulaşamıyorlar? Belki de işte Captain Amerika'da Fury'nin amına koy Fury sıçtılar ya. Ee, yani bilmiyorum belki o yüzden ulaşamıyorlar bilmiyorsun ama e, bana birazcık da şeyden e, şey çağrıyor yoktüler e, şey çağrışımı yapmıyor değil Ne ne çağış Fürü bir ara Marvel e, da bir ara şey underground oluyor gidiyor Hatta şu anda da tam şeyde değil e, Shield'ın başında değil galiba değilim kayboluyor herif bir ara Tamam mı? Ee? İşte Maria Hill geçiyor e, ha. şeyin başında. Ondan sonra şey Tony Stark geçiyor. Ondan sonra şey geçiyor. E, Norman Osborn geçiyor bir ara Shield'ın başına. Shield'ı Hammer Osborn. yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Falan Tony filan. Stark da çok oymuş. Ee? Hani yok bir ara. Ondan sonra eee Fury Itself'la mi ne geri gelmişti? Emin değilim. Ee, Marvel'ı çok iyi ya, takip tamam, ama. Tamam şimdi Kaptan Amerika'da olduğunu biliyoruz. Evet adamın. Kaptan Amerika'dan sonra hakikaten acaba... şey e, Fury kayboluyorsa belki Avengers 3 Fury Itself şeklinde de dönüyor olabilir o, mi, mi acaba? Falan... Sıra... Bir de şey var demişim Kaptan Amerika hangi arada geçecek acaba? Yani mesela Thor'un bu fethettiğimiz filmden öncesinde mi geçecek mesela? Hemen Avengers sonrasında mı geçecek? Yoksa mesela Thor olayları dolmuş sonrasında mı geçecek? Ha yani geçecek? bir, bir onu, onu da bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz hakikaten. Çünkü yani mesela Marvel Agents of S.H.I.E.L.D'ın <gülüyor> ne noktasına denk gelecek mesela? Ha. Yani daha öncesini gördüğümüze göre Thor olayları olduktan sonrasının sırasını devam ediyor şu an. Marvel mesela Agents of S.H.I.E.L.D yani, filmisi. Yani evet. O zaman Captain America ya o an, aynı anda olacak. Yani SHIELD şey. aslında bence e, şey mümkün olduğu kadar bizimle aynı zaman dilimi içerisinde gitmeye çalışıyor gibi. Olabilir. E, Seyirciyle ama yani ben şeyde, Iron Man o... 3 mesela bu Thor olayından önce mi oldu sonra mı oldu? Iron Man 3 hemen e, Battle of New York'tan sonra geçiyor şimdi e, bu yaklaşık be New Yorktan bir sene sonra falan geçiyor burada Çünkü şey. gelmişin gitmişin hmm. haber vermemişin evet, aramamışsın evet, falan, falan, falan diye ça çıkıyor yani, bir tane evet. E şimdi zaten burada e, Man'le ilgili bir şey diyorlar mı Patlattılar havaya uçurdular senin arkadaşına demiyorlar. Öyle bir şey demiyorlar evet. Ha, hayır efendim başka sıkıntıları var. Tabi kimse Iron Man bir de zaten yani Iron Man iyi anlaşıp anlaşmadıkları falan geyikleri var. Yani ne bileyim çok önemli değil. Ben düşünmedim hiç Iron Man nerede. Hani Thor'un ilk dünyaya gelip de soracağı şeyin Aa Iron Man nerede falan olacağı yok yani. Sonuçta kızın peşinde kız için, kız için geliyor. Kız için geliyor ama yani e, en azından. Aklı fikri kız olmuş. Ya o birinci filmde de. Fikir Zaten e, biz bir kampanya başlatacağız Change.org'da. E, Thor filmlerini Jane Foster olarak değiştirmeye <gülüyor> isteyeceğiz. <gülüyor> Thor The Dark Jane Foster. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Zaten Jane Foster bir Jane Foster iki gibi gidiyor yani filmler. Neyse yani öyle sıkıntılar bence e, herkesin şeyinde olmalı. Belki e, Captain America <gülüyor> Winter Soldier'da biraz açıklaması olacak. Çünkü Avengers kadrosunun neredeyse tamamı Amerika Kaptan Amerika'ya kaymış durumda. İşte e, Maria Hill tekrar orada görüyoruz. Black Widow orada. Black Widow var. E, ile ilgili hiçbir yerde hiçbir Hawkeye şey hiç yok. Hawkeye'yi hiç görmedik. Belki de sürpriz yapabilirler. Öldü herif. Yapabilirler. Öldü herif herhalde. Nasıl öldü lan? Bir bakamadı herife. <gülüyor> Ölmedi de belki hani böyle yapıyor işte bunlar böyle sürpriz işler yapıyorlar mı? Hiç göstermeyip. Ama şu ana kadar bize sürekli olarak hani gözümüze soktukları şey şu. S.H.I.E.L.D. hikayesi, Avengers hikayesi, Captain America hikayesi Avengers 2'de toparlanacak diyorlar. Yani. Bilmiyorum. Yani diyorlar ki işte Captain America ile işte Natasha'nın arasındaki ilişkiyi biz burada işte Amerika Captain America 2 filminde biraz yer verdik. Bunun açılımını işte Avengers 2'de göreceksiniz. İşte... E Faz 2'de işte Iron Man 3'te Thor 2'de aslında karakterlerin ne kadar olgunlaştığını Aha. görüyorsunuz. Bunun açılımını Avengers 2'de göreceksiniz diyor. Yani Guardians'ı Avengers'ın içine herhangi bir şekilde monte Her edeceklerini şeyde. zannetmiyorum. O, Sadece hani orada varsa şey... O daha büyük bir şeyle <gülüyor> doğru gidecek herhalde. Evet şeyle falan gidecek o. Sen söyle. Üçü, üçü Buradan e, o, şey 3 şey, yani. vardı. Avengers 1'de tasaraktı vardı. Var. Hı -hı. İşte e, büyük ihtimalle Guardians of the Galaxy'de de birkaç tane gem çıkacak. E, o gemler belki e, söz edilir söz edilmez Hı -hı. bilmiyoruz. Yani sonuçta Thanos denen bir herif gelecek o belli. Evet, o nerede gelecek Ama bilmiyoruz. Bir Avengers 3'te falan gelecek. O işte. ya Avengers 3'te gelecek ya da Guardians 2'de gelecek bilmiyorum evet, ya da, da gelir. ya da belki e, çok bambaşka bir franchise daha ortaya çıkartabilirler. Aslında ben şeyini merak ediyorum. Şimdi bu adamlar bu saatten sonra işte Iron Man'i mesela 4 çekmeyeceklerine göre e, yani çek <gülüyor> çekmeyecekler gibi gözüküyor en azından. E, bizim Avengers 2'den sonra elimizde kalan e, şey oluyor. Thor 3 oluyor. Hani her filmi 3, 3 filme tamamlayıp hı hı. E, o karakteri bir süre belki dinlenmeye bırakacaklar gibi düşünsek. Hı hı. E, elimizde Thor ve Captain Shield. Captain şey, Shield. Shield. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Captain America. <gülüyor> <gülüyor> sonra film devam filmi kalıyor yani. Captain America 3 ve... Evet, Captain America 3'ün çıkış tarihi de belli. 2017. işte e, evet. Yok, 2016 Mayıs. Ha, işte Thor 3 gelecek. Thor'un tarihi belli ise de ben bilmiyorum. Kaptan Amerika'dan önce Thor sonra Kaptan Amerika geldiğine göre o 2016 ise ası Thor'un ki de Avengers ama diğerini 2016 değil de 2000 yani aynı, aynı şeyle gidecekse e, Thor'un da 2015 e, 2015'te Avengers çıkıyor. geliyor. Yani. Tamam işte 2015'ten sonra diyorsun. Aynen. Kışında geliyor aslında. Yani işte hani. öyle bir şeyler gibi ginceyi düşürsek. E peki sonra ne olacak? Orası Yani muharlak. şimdi şöyle. Yani e, Ant-Man çekiyorlar ama. Ant-Man çekiyorlar. E, Doctor Strange gelecek. Diyorlar e, ki gelsin. Ama işte. Guardians'ın iki filmi daha kalıyor. Tamam Guardians'da iki film falan ama şimdi. E, şey. Marco Fallo ile Hulk e, gelmesi muhtemel. Black Widow için spin-off film gelmesi muhtemel yakın değil diyorlar. Büyük ihtimalle 2017 ve sonrasında olacak bir şey, bir proje olur o. Ondan sonra Black Panther diyorlar, bilmem ne diyorlar falan filan. Ya evet şimdi buna diyorlar da bunların, ya yani bu saygıların hiçbiri Hı -hı. ne Iron Man ne ondan sonra şey ya aslında... Thor ne Kaptan Amerika abi. Ya yani şimdi öyle diyorsun da hadi Hulk fa belki olabilir de. Yani kendi başına film götürecek veya işte hani e, Iron Man'in e, bir üçlemeyi bitirdik. Ondan sonra çekeceğimiz üçle üçlemeyi beşten sene sonra başlatacağız. E, havasına girebilecekleri yani o, o boşluğu doldurabilecek şeyler ya yani Avengers doldurabilir. E, hadi Guardians of Galaxy belki doldurabilir. Öyle bir potansiyel varmış gibi gözüküyor. Biraz daha renkli ve işte çok karakterli ve şey olmasından dolayı ama Arada işte bir Avengers daha tam var. Hadi diyelim. Üçüncü Avengers. Hı hı. Yine de çok büyük böyle boşlukta kalacakmış gibi hissediyorum ben kendimi. Ya bilmiyorum. Ee, <gülüyor> hani Avengers e, ve Guardians'dan sonra belki hani Avengers takımın içerisine de çok daha fazla kozmik e, karakterler koyma ihtiyacı e, duyuyor olabilirler. Yani ben yakın bir zamanda Miss Marvel filmi ya da Captain Marvel filmi açıklarlarsa şaşırmam. Ama işte bunların tek başına... Kozmi'nin yanına işte mistik kısmını işte Doctor Strange'de illaki koyacaklar. Çünkü şu anda baktığın zaman Marvel evrenindeki 3 ana öge tamam mı? Mutantlar tamam Mistikler ve kozmikler tamam mı? Ya, yani bu evet, evet. dokunamıyorlar çünkü Fox'a. Hepsi orada. Evet. İşte Galaxy A ve işte Avengers Thor'la işte e, uzaylılara Hı -hı. dokunuyorlar. Mistiklere daha hiç dokunmadılar. Onu da işte e, Doctor Strange'le belki ondan sonra işte şey e, Brother Voodoo vesaire gibi e, karakterlerle şey yaparlar. Ama mistik kısmı hiçbir zaman çok güçlü olmadı Marvel'ın şeyinki kadar DC'nin ki kadar. Ka, evet oğlum hep mutant hep uzay hep mutantlık var. Ya onun da uzay. ya bu dediğin karakterlerin ben hiç böyle <gülüyor> e, tek başına ele alınabilecek yani hani film olabilecek anlamı veya asıl daha doğrusu şu yani şu Thor işte karanlık dünya epi yani büyüklüğünde daha sonra Hı -hı. bir AAA e, filme dönebilecek e, altyapısı sahip olduğunu yani için bir kere bir kere ilk başta. Yani bir tanıtımını yapmadan direkt film diye çekmen A olsa Thor'un ikfimi gibi olabilir yani, yani bilmiyorum ben şimdi şunu da düşünmüyor değilim. Eee Thor gibi bir tipse film <gülüyor> değil. Hayır tipley derken ya sonuçta tamam, ana yani. karakter değil mi abi Thor? Biliyorum, yani, biliyorum. Thor ana karakter. Hulk ana karakter. Şimdi 2 ayrı menen ana karakter. İki ayrı menen e sen filmden önce ne kadar biliyordun? Ben Iron biliyordum. Seviyordum ben Iron her zaman. Çizgi filmleri sevdirdim. Buldum yakaladığım zamanlarda. Ya Iron benim Man... için yani karakter... Iron Man düşmanları hiçbir zaman çok ilgi çekici olmadı. Bir tane işte Mandarin her zaman vardır. Aslında geri kalanları da böyle beş... Yani hiç hatırlamıyorum bile geri kalan dediğin. Düşmanı bilmiyorum. Mandarin hep görüyorduk Çizgi filmlerde zaten hep Mandarin vardı. Hmm. Bir de işte o böyle beyin gibi saçma saçma, hmm. bir yatık var. O vardır yani. Hani hep o iş o işin arkasındadır. Ee, bu fantasfordaki Doktor Doom gibi anladın mı? Yani evet. çok fazla bir şey yoktur. O tarafından döner. Ama Iron Man'in işte o zırh giyme olayı bilmem olayı falan böyle hep hoşuma gitmişti benim. Mesela Iron, merak Man, ediyordum zaten. Iron Man ve Thor e, karakteri hatta bana kalırsa benim e, benim bakışımda Thor, Thor işte Iron Man'den her zaman daha büyük bir karakterdi. Yani benim o deneyimlerim benim çizgi roman okuma alışkanlıklar evet, vesairelerime göre. Ama... Şey kısmı geniş. Yani epik kısmı evet. şey efsane kısmı geniş. Hem öyle. Ama hem de... mesela Thor'un hiçbir zaman öyle çok e, franchise yapılmış e, çizgi e, şey çizgi filmleri yoktu Iron Man kadar. Yok. Evet. Ama Iron Man o kadar tık bir karakter ki aslında. Yani Değil şu ana yani. kadar e, yani ben açıkçası hani mar aşırı bir Marvel fani olmadan söylüyorum tabii bunları. Civil War'a kadar lan Iron Man neymiş ki? Lan deep bıraktığım bir karakterdi. Yani Zere ilgimi çekmiyor. Aynen. Işte Ayrım ben her zaman cool bir karakterdir. Yani Ya abi. Yani herif şimdi düşündüğü zaman işte adam zengin, aa sonra işte şey kısmı çok kuvvetli. sonra oturuyor kendi robotunu bindirmesini yapıyor. Aletede devat yapıyor, bilmem ne. Ve hani böyle o zırhı giyiyor ve yani kendince böyle bir şeyi var onun. İyi yani çekiciliği var. Bana bana hep tamam mı? Ayrım ben <gülüyor> E, zorlama bir karakter olarak geldi. Çünkü tamam e, şey falan ögesi güzel işte süper zeki işte e, kendi robotunu kendi yapıyor içine giriyor falan filan uçuyor muçuyor ve bir yandan da işte o zırh sayesinde dünyanın en kuvvetli işte süper kahramanlarıyla omuz omuza savaşabilen bir adam haline geliyor. Şimdi o, ya, o süper kahraman <gülüyor> ögesini ne E böyle her <gülüyor> çocuğun hayali gibi şey. Hani, yani. O süper kahraman ögesini tamam mı hani bir kenara bırakalım. O geri kalan işte e, mühendisi, zekası, bilmem nesi, şusu, busu. Onu ben zaten Batman'le alıyorum. Ve e, Batman, Batman hani hiçbir zaman şey iddiası da yok. Ben Superman kadar, yani ben şey e, maskemi taktım, zırhımı giydim. Superman kadar güçlüyüm, iddiası hiçbir zaman ya, tamam, olmuyor. o odisi, evet. Ve, şimdi yani, biliyorum. Ama ben insan halimle Superman'i dövebiliyorum diyor. Tamam mı? Benim zırhama ihtiyacım yok. Olayı var. Bir, iki, ya abi istediğin kadar... Zırh yap yani sen hiçbir zaman yani şey e, bir Thorla bir e, şey e, Hulkla omuz omuza kapışabilmen imkansız abi bu hiçbir zaman Marvel evreni içerisindeki o şey e, ama nasılsın? şeyi anlamıyorsun sen orada omuz omuza kapuşmak sonra sadece brute force yani adamın sadece güç olayını <gülüyor> ki veya üstüne zırhtan kaynaklanan ekstra özellikti ki sonra aslında e, Iron Man orada e kafası çalışan veya işte, yorum, yani yorum. işte tam Kaptan Amerika lider Hulk bu dana gibi hayvan işte şey Ama tamam. sonra Kaptan e, şey e, Iron Man e, kafası çalışan ve teknolojik olarak çok fazla imkanı sahip olan bir adam yani. Bunları iyi birleştirebilen bir karakter. Orada olduğu için de farklı şeylerin çözümlerini o bulabiliyor. Teknolojik abuk yani. Kaptan Amerika mal. Anadolu herif. Hani Kaptan Amerika annen gibi anladın mı? Şey, kul telefon kullanamıyor ama. <gülüyor> Iron Man o telefonun alıyor uzaya gidiyor. Yani öyle bir karakter. da. Bunların hepsi birleştirdim mi zaten Avengers oluyor. Biliyorum biliyorum. E, tamam, o yüzden de hani. Ama. onlar omuz omuza kapışamaz mantıltesi yani çok da şey değil. Hayır. Omuz kapışamaz mantalitesi yani aynı ekip içerisinde bulunursan eyvallah. Oğlum Black Widow ne yapıyor orada? Hı? Ölsün gitsin Black Widow. Ya yani Black ne Widow da ajan Diyor. zaten. Ya ajan da ne yapıyor ki? İki bacak arasında alıyor. Başka bir şey yok <gülüyor> ki Black Widow'da yani. Olur. Black Widow seni iki bacak arasında alsın daha ne ya istiyorsun? Ya tamam da hayır ama yani hani zayıf karakter arıyorsa bence orada Black Widow var zayıf. Hayır araya. zayıf karakter yani Black Widow'un sınırları vesaireleri belli tamam mı? Tamam işte. Ama... Yani Iron Man'in ben zırh giydim ve Superman'le birebir kapışacak adam oldum. Yani tripleri benim yani şey ama, hoşuma gitmiyor ve ama, o Marvel dünyası içerisindeki konumu da o o e, benim çok oğlum, kafama yatan bir şey değil. Yani. Hayır, Şimri playboy ile alakası yok. Öyle ama ef ondan sonra yani Bak. adamdaki özgüvenden kaynaklanan bir şey oldu. Hayır. Açık adamdan kaynaklanan bir şey değil. Adamı gerçekten Marvel belli bir noktada o seviyeye çıkartıyor. E tamam mı? Tamam, çıkartıyor. Yani çıkartsın. Yani Hulk kötü bir şey değil Ya yani Hulk herifin kafasına yumruk atıyor ve hayatta kalıyor herif. E zırhı iyi. Yani mantıklı mı bu şimdi? Abi ne demek mantıklı mı? Hayır yani, Mar Marvel, Marvel gerçekliği gerçekliği içerisinde bile mantıklı değil. Mantıklı ona bakarsan Loki'nin ağzını kırılsaydı o zaman aldı koydu 3 tane. Ama Asgard'lı o. Bana ne abi Asgard'lı yani Asgard'lı mı Asgard'lı. E Thor'la aynı şey lan. Ya abicim Thor'la aynı şey de Thor'a da çakıyor Hulk. Yani Hulk evet. zaten herkese çakıyor o ayrı da. Herifin de kendi zırhı var zırhıyla işte korunuyor yani. Ya sen bunu zaten kabul edemiyorsan zaten hiç o zaman niye uğraşıyoruz ki burada? Hayır yani o anlamda dengesiz bir karakter olduğunu söylüyorum. Hayır, ben çünkü dengesiz. gereksiz bir popülerliği yakaladığı Hayır, zaman neyse, ya da şöyle bir şey var, zorlama ölçüleri olan Iron Man, e olan Iron Man, da, Iron Man e olmadan bu iş olmuyor abi. Yani bu kadar da basit. o Hayır, ben de şunu Hayır ben de şunu. Hayır ben de Iron Man olsun veya olmasın. Iron Man'in aslında... Ee, hani Iron Man iyi çekilmiş, iyi oynanmış ve iyi yönetilmiş bir film ve çok başarılı bir film bence. Ama diyelim ki e, e, şey, e, ben yönetseydim Iron biri, tamam mı ve Tony Stark yerin, Tony Stark da sen oynasaydın tamam mı <gülüyor> e, bok gibi bir film çıkmış olsaydı Iron Man'de şimdi başka bir karakterle bağlama şeyini bulurlardı zaten. Iron Man o yüzden kilit bir karakter. Olması şart bir karakter değil. Yani bir Batman, bir Superman, bir Wonder Woman değil. Yani şimdi değil. şöyle bir şey anladım Avengers ben de, Büyük ihtimalle e, e, adamların e. Iron Man'le bu işe bulaşmaları. Ya yani Iron Man... nedeni e, büyük ihtimalle yaptıkları anketlerde Iron Man'in daha kolay hitap edebilen anasıl bir e, karakter olmasına kadar. Yani şimdi adam gidip ilk başta Thor'u çekseydi. Thor'la Bence... Avengers başlatamayabilirdi yani. Adamlar 3 tane hook çektiler. Avengers'a <gülüyor> denk getiremediler hiçbirini. Yani... ama yani 3 tane hook, 2 tane hook çektiler daha doğrusu. İyi tane hook olur mu? Ha, 2 tane hook çektiler. Tane Hulk ama ama hook'u beceremediler. Tamam da işte hook, 2 hook çektiler. 2 hook'u da Avengers'a çakamadılar. Sonuncu hook'u da çakamadılar. Gittiler yine hook değiştirdiler. Kimi değiştirdin lan? Ya işte Edward Norton oynadı yine değiştirdiler. Tabii Edward Norton'ı. Tabii ki Norton. Tamam işte ikinciyi diyorum. Edmund Norton'un oynadığında Avengers'a bağlamaya çalışıyorlardı. Evet. Onu bile bağlayamadılar yani. Ha işte bak mesela orada yüz elli elli bir şansları vardı. Bak e, şeyi izle, izlersen eğer sen izlemedin büyük ihtimalle. E, bu ABC'de işte Assembling a Universe diye bir belgesel yaptılar. Belgesel Hı -hı. de değildi aslında. Futurette gibi bir şeydi. Hı -hı. E, Kevin Feige oturuyor işte konuşuyor aslında. Biz işte Marvel'ı bilmem kaç senesinde baş, stüdyoya başlattığımızda işte bize şu kadar bütçe verdiler. İşte dediler ki şu envanter içerisinde iki tane film çek ve bunları yap dediler falan filan hı hı. <gülüyor> yani burada seçtikleri iki tane film biri Hulk'da biri Iron Man'di hı hı. tamam mı? Hani bundan sonra bunun üstüne biz ne oluşturabiliriz diye düşünmeye başlamışlardı ha zaten Hulk da Avengers'in içindeydi bir ara işte e, Iron Man da Avengers'in içindeydi bir ara hani yolunun oraya gitmesi aslında onların ilk kurgulama aşamasında hani yollarını çıkan bir evet. seçenekti Ha, Hulk 2 yani Incredible Hulk başarısız oldu. Yani halkı yine e, çözemediler. Ki film o kadar da kötü değildi. Yani şimdi. film çok kötü değildi ama amaçları yine Hulk'tan bir franchise yaratmaktı. Yani, Bunu yapamadılar. Yapayım. Iron Man'den de yapamıyor olabilirlerdi. Abi Iron Man'den hmm. yapamıyor I... değil. Yani, Iron Man gayet aslında Hayır, iyi Iron... başladı ama. Iron Man iyi başladı işte ama mesela Iron Man'i de Hulk i̇şte gibi evet çözümleyememiş olsalar. Evet, çözümleyememiş olsalar da o zaman zaten orada bunları pa... ve Avengers'ı ve diğer bütün orada patlamıştı. göremeyecektik yani. Orada patlamıştı. Ama işte benim e, neticesinde demem şu. E, biz bu konuya nereden geldik tam olarak hatırlamıyorum şu anda ama. Ben ne yapacağız ondan sonra ha, şeyden sonra e, de, Yani Iron man, Iron man, Iron Man, hani başarılı olduğu için şu anda bizim için o kadar evet, önemli. Başarılı ki. olmamış olsaydı zaten kimsenin umrunda olmayacak tamam, işte, bir karakter olurdu. yerini kim alırdı o karakterin? Iron, Iron man in, man in, hayır ben de şunu diyorum. Iron Man'in tamam mı? E, <gülüyor> yerine film çekilebilecek tonlarca karakteri vardı. Çünkü ben benim gözümde Iron Man B list bir karakterse B listesinde bir karakterse B listesinde zaten Marvel'ın 10 bin tane karakteri var. Yani Iron Man değil de oraya Black Panther başlamış olsalardı Abi, ve Black B... Panther çok tutmuş olsaydı aynı Daha şeyi biz bunu B... söylüyor olurduk. B listesinde olurduk. olan karakterleri ee, yani nasıl diyeyim? Yani ne zaman mesela çizgi film olsun başlamış şey olsun Avengers tarzı bir şey izlediğin zaman Avengers şeyinde bir şey izlediğin zaman o B listesinde saydığın karakterleri pek görmüyorsun orada. Ya bir ant yani bir o, öne çıkıyor. Ama Iron Man hep bir şekilde oluyor orada. Yani hani B sen kendince B koyuyorsun Iron Man'i belki ama e, aslında Iron Man ondan bu tek ekibin parçası olarak e, yer alıyor. Ya Black Panther yer almıyor ondan sonra B ekibin parçası olarak. Black, Black Panther? Man, ya Black Panther sorudan girmiş olabilir Avengers. A. Avengers zaten grup işte herkes girsin diye. Ama ben de... ana ekipten bahsediyorum sana yani. Yani ana ekip diye bir şey yok aslında. Abi ana ekip diye bir şey eninde sonunda ana ekip dediğin işte o onun üstteki belli başlı karakterlerden nasıl oluyoruz. kurucu ekip diyorsan o ayrı. Ya kurucu ekip falan işte. Neyse sonuçta <gülüyor> elinde sonunda sen bu ekip bu adam buradan çıksa da eninde sonunda geri döndü karakter. Ondan ayrı Iron Man, Thor, Hulk falan bunlar geliyor geri. Kaptan Amerika falan. Yani girip çıkıp ona sürekli kamyon yapan karakterlerden bahsetmiyorum ben ya. Yok ya ben de onlardan bahsetmiyorum ama... Ya Avengers dediğin o kadar şey ki ya bu artık. Bu deneyini bir e... de şeylere göreceğiz. Ya ay benim demek istediğim şu. Sen bir karakter, sen bu işte saydığın diğer karakterleri üzerine bir film ne? yani şimdi daha mesela Black Widow için çekmemişler. Bunlar da saydığın şeyler bence benim için Black Widow veya işte Hawkeye şeyinde, levelinde <gülüyor> karakterler yani anladın mı? <gülüyor> Onları bir şekilde bana önce bir filmde ona zaten tanıtman gerekiyor ki ben sonrasında belki o filmi onu çok seversem ya mesela şu anda adamlar gidip de Aa, Loki'nin tek başına filmi çekebilirler. Çünkü Loki'yi o kadar iyi şey yapıp, aslında insanları sevdirdiler ki yani Loki'yi çok seven insan var, değil mi? Evet. Sen şimdi bundan gidip Loki film çekseler ve Loki'nin mesela ne bileyim, şeydeki zamanınınla yine yaptığıyla ilgili film çekseler mesela oturup, o hani Thor 1 ile Thor 2 zaman arasında işte Avengers tan öncesinde. Anasını nasıl Thanos'la bilmem ne yaptı falan filan tarzı. Benim o anlaşma nasıl vardı falan. Onlara diye gibi film çekseler gidip seyredersin ve anasını insanlar çok da bayılabilirler ve Loki içinde anasını üçleme istiyoruz moduna girebilir herkes. Anladın mı? Hani bunu ama bunu biz Loki'yi bilmiyorduk. Loki kim lan? Anasını Loki'den diyorduk belki. Thor seviyorsun belki. Loki'yi çok da sevmiyorsun belki. Anladın mı? Loki'yi nasıl yapacaklar? Beceremeyecekler. Anasını sıçacaklar diyordun ama belki Loki'yi tutturdular bir şekilde. Şimdi bana bunu tanıtmaları gerekiyor ki mesela Ant-Man filminde Miss Marvel tanıtırsın. Bir şey olur yani onunla alakalı diğer karakterleri tanıtırsın. Ve deriniz ki o oh, Miss da çok iyi oldu hakikaten. Bunun da kendi başına bir filmin olması lazım. Ama sen bunu yapmadan sonra al Iron Man'in yerine, Thor'un yerine, Captain America'nın yerine... ...işte Miss Marvel çekiyoruz, Black Widow çekiyoruz gibi üç, o işlemleri yapacağız diye geldiğiniz zaman yani ben o zaman böyle biraz durmam gerekiyor. Niye onları çekiyorsun ki? Ya yani Ben bu adamları daha çok sevmem. Ben onu istiyorum setmek. Ayrı ben 4 setmek istiyorum. Thor'un Thor sonra yeni maceralarını setmek istiyorum. Bana ne lan Black Widow'dan diyebilirim yani. Diyebilirsin. İşte işte. Ama yani. Orada bana bunu, bunu bana build up yani. Bana bunu bilmiş. mesela Black Widow. Kaptan Amerika'da hı hı. Ondan sonra Belki Kaptan Amerika'dan sonra diyeceğiz ki... ...onan sonra aslında bir Black Widow bir hakikaten... ...bir Hawkeye bir şey filmi olsa da... ...onları da bir ayrı seveşsek, bir görsek diyeceğiz belki. <gülüyor> Şimdi Hulk'u seveştik. Mesela Hulk <gülüyor> filmi olsa... ...seveşsek keşke. Hani, e, adamın ondan sonra yeni filmini görsek. İşte Hulk'un içerisine... ...ne bileyim Hulk'lar ilintili olabilecek... ...başka B-tip karakteri koysalar işte. Yani hani bunları bir şekilde tanıtıp... ...şey yapsalar. Ondan sonra çünkü ben... ...Batman vs. Superman çekeceğiz deyip de... ...35 bin karakter aynı filmde koymuş filmleri de sevmiyorum. Ama... Ee, ...bana böyle karakter... ...çünkü karakter tanıtmadan... ...eğer yani bir filmde karakter tanıtırsan... ...oturup da onun origin storiesi için... ...film harcamak zorunda da kalmıyorsun. Ne? Yani şimdi Black Widow origin story çekseler yani... <gülüyor> ...ne bileyim veya işte Hawkeye origin story çekseler... ...hani belki Doctor Strange origin story güzel olabilir ama... ...yani de diğer adamların o ustaları yani yani ne beni kadar şey yani hani ondan sonra ben de onları dövdüm. Nikita'ya yani falan döner <gülüyor> zaten Black Widow'un hikayesini Nikita'dan çok farklı. Yani işte. yani o yüzden eee <gülüyor> oyla o soruyu kendi kendime sordum ya yani bu bu filmlerin üstüne bu işte Thor 2'yi gördük, Thor 3 gelecek. Az Captain America gelecek. Ondan sonra ne bakacağız? Ant-Man'den başlasın. Hadi Ant-Man'ı tanıtacak diyelim. İşte Avengers 2'den mi yeni zaten karakterler çıkartacak? Bak Avengers 2'de e, bizim tanıyacağımız yeni karakterler olacak tamam mı? Yani Ultron olması dolayısıyla zaten e, şey e, sen söyle e, Ant-Man karakteri Henry Pym geliyor. Ondan sonra bildiğimiz e, Quicksilver'da Scarlet Witch geliyor. Hı -hı. E, bilmiyorum belki Vision gelir. Evet. Hani orada Avengers 2'de Black Panther'ı işte şunu bunu görürsek de çok şaşırmam. Çünkü benim anladığım Marvel'ın ve Kevin Feige'nin sürekli olarak bize böyle hani inceden ince söylemeye çalıştığı şey şu. Bir... <gülüyor> Avengers'ın kadrosu hiçbir zaman sabit kalmaz bir sürekli değişen bir kadrodur. Mecbur onu Ve bunu bu bizim çok işimize yarıyor. <gülüyor> i̇şimize evet. geliyor tamam mı? Avengers franchise'ını biz 35 bin sene tamam mı? 47 milyar ka değişik karakterle devam ettireceğiz evet. arkadaş. Devam ettirebilir. Evet. Bunu söylüyor. Bunu tutar mı, bilmiyorum. Ettirebilir tutar mı tutmaz. Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Ama bence Marvel'ın James Bond franchise olacak bu. ...Avengers filmi. Tamam mı? Evet. Böyle iki senede, üç senede bir sürekli olarak... ...Avengers çıkacak, çıkacak, çıkacak, çıkacak. İki... ...şey... ...daha demin dediğim gibi... ...hani mutantlara madem dokunamıyoruz... ...abi... ...elimizdeki kahramanlar arasında da hani... ...şu anda çoğu insan yapımı... ...kahramanlar, şey Thor dışında... ...işte sen söyle halk süper asker deneyi sonucunda insanların bok yemesi sonucunda ortaya çıkmış bir karakter. İşte Captain America aynı şekilde insanların bok yemesi sonucu ortaya çıkmış bir karakter. Hayır ben zaten kendim ettim kendim buldum karakteri tamam mı? Evet. Dolayısıyla e, Thor'la uzay konseptini açtılar. Ondan sonra e, Avengers'ı da genişlettiler. Sonra Guardians of the Galaxy ile hop sci-fi filmi yapıyoruz dediler. Hani şunu diyor yani bunu hatta kendisi birebir söylüyor. Arkadaş biz süper kahraman e, janresini bir tür olarak kabul etmiyoruz diyor. Hı hı. Süper jan, süper kahraman aslında bir ögedir. Hı hı. Ben bunu istersem Guardians of the Galaxy ile sayfaya ye yerleştiririm. Hı hı. Tamam mı? E, şey... Captain America uh, First Avenger filmiyle dönem filmi yaparım diyor hı hı. istersem. İstersem Thor'la şey Epic fantastik yaparım diyor. İstersem de şeyle e, sen söyle Captain America Winter Soldier'la şey e, politik e, ajan. aksiyon filmi, ajan filmi yaparım diyor tamam mı? O yüzden beni böyle yok süper kahramanlar şöyle olur böyle olur şeyleriyle kısıtlamayın diyor. Şimdi de, yani yarın öbür gün kalkıp da <gülüyor> bu adam işte e, Doctor Strange'i çeker de. Doktor Strange de işte Hobbit gibi çok epik bir fantastik filmi olarak çeker. Hani mistik dünyanın içerisinde hani herif şey böyle gider e, Nepal'in şeyinden e, Dağın köşesinden başka bir e, boyutta e gidiyor değil mi? Ha, başka, başka bir boyutta geçebilir yani bütün film anladın Batman mı? Batman gibi hemen Nepal. Ha hemen Hindistan'a giderim. Hemen Nepal zaten şey hani başka bir boyutta da geçebilir bu film. Ondan tabii sonra canım, ne bileyim. Bir şey demem. Hayır e, sen söyle. Şey çeker, gider Moon Knight çeker ve bunu Noir çeker. Anladın mı? Yani bana bunlarla gelmeyin diyor. Ben bu karakterleri istediğim settingde, istediğim tür kapsamında kullanırım diyor. Ve bence bunun farklı örneklerini... Yani bu zaten süper kahraman konseptinin daha uzun ömürlü olması için daha sağlıklı bir şey. Yani. Böyle gideceğim diyor. En büyük ihtimalle bir şey patlatırlar. nelerler. Eee... Evreni resetleme patlatırlar. Ha. Yeni baştan çekerler değil mi? Aynen. Zaten sıkıştılar. mı? Hemen evreni resetleyelim. Aynen. Yani şu anda Marvel'ın Bu... elinin kolunu bağlayan tamam mı? O işte dışarıdaki lisanslar olmasa. Ha. Tabii abi baksana Elif diyor ki apokalips now çekeceğim diyor mesela herif. Yani. Apokalips now başka bir şey. Neyse <gülüyor> apokalips <gülüyor> now değil miydi o çizgi romanın şeyi? Apokalips. Sadece Apokos miydi? Yani ee, şey. Çizgi roman serisi işte Age of Apocalypse. Ha, Age of Apocalypse. Apocalypse'den o film. Biliyorum onu biliyorum da Apocalypse, Age of Apocalypse işte. Neyse onu çekeceğim diye mesela şimdi. <gülüyor> Kıçkırık Brian. Yani, yani ama mesela Bırakmayacağım yazık, diyor abi yani olacak. lisansı. Lisansı bırakmayacağım diyor. Oğlum düşünsene şimdi Marvel sinematik Evreni'ne mutantları soksan tamam mı X-Men'i soksan. O, o kadar rahatlarsın ki böyle 40 Tabii yıllık canım. şey e, sen söyle. Hani, e... ya sadece şeyi soksan onda bile rahatlarsın Amazing Spider-Man'i de soksan o bile rahatlatır o, yani Spider-Man'i soksan zaten bak Spider-Man Wolverine'i soksan zaten yani bitti zaten gerisini hiç koy çöpe <gülüyor> Yani o kadar Avengers konusunda da çok rahatlarsın. Evet, bütün yani hikayeleştirebileceğin bütün story artlar konusunda da çok rahatlarsın. Hadi yani, Fantastic Four, siktir et. Yani o da çok önemli ama. Fantastic da aslında güzel Çünkü Fantastic Four'dan Silver Surfer'a geçiyorsun. Oradan işte şey neydi Galactus muydu hırın adı? Evet. Yani hani epic şey gitmek istersen. <gülüyor> yani, sonra... Şimdi şey işte benim canımı sıkan... Şimdi büyük güzel hikayelerin tamamı tamam mı evrensel hikayeler tamam şey Marvel'da da öyle DC'de de hmm. öyle bütün evreni kapsayan ve şey, etkileyen hikayeler işte atıyorum Civil War hmm. işte ondan sonra şey House of M hmm. anladın mı hani bir şey oluyor mutantları etkiliyor Avengerslar dağılıyor işte ne bileyim ondan sonra Inhumans'a geliyor. Inhumans'a ilgili film ee, gelebileceğini söylüyorlar bu arada. Peki. Ee, etkiliyor. Şimdi Namor'u kullanacak mısın, kullanamayacak mısın o var. Mesela Namor ilk mutant olarak geçiyor. Yani Marvel evreninde yazılmış çizilmiş ilk mutant aslında. Bütün mutant taklere Foxsa ise sen Namor evet Namor'u film yap Marvel olarak kullanabilir misin? Mısın? En iyisi Disney Fox'u da satın alsın. <gülüyor> Rahat. <edin. gülüyor> Madem şey, hakları alamıyor Fox'un satın alayım diye. Ya Sony batıyormuş zaten. Sony'yi Sony de da alsın. Allah <gülüyor> <gülüyor> al al, al, al. al, al. Ya yani. yani Mesela bir şey. Sivola e, hikayesi o kadar güzel olur ki hmm. bu noktada. Çünkü bir yanda Iron Man bir yandan işte Kaptan Amerika cephesi. Kapışıyorlar bunlar tamam mı? Evet. Spider Woman mesela Sony'de mi değil mi? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü Jessica Drew yani. Bilmiyorum. Tara'dan Tara karakterinin yapacağı pislikler mesela sinematik evet. yerinde çok güzel işleyebilir işleyebilir. Thor'a dön. dönelim. Evet. Şimdi e, Thor'a döndük. Tor ee... Thor Thor'un film anlamında işte evet böyle e, biz iyice ne şey komple terlerine kaydık ama e, Thor'un ikinci filmini ben beğendim. Ben de beğendim. Çünkü Avengers kalitesine bir film çekmişler. E, Tabi ilkinden daha kaliteli bir film evet, bence. Evet ilkinden daha dolu bir film ama yine de e, bence birazcık epiks kalaya göre yine boş kalmış oldum bir sürü. Mesela o tabii. ilk açılış sahnesindeki o e, ha, bilmem o, ne erminde hani evet. kasabada dövüşüyorlar yine. Nerede kasabadan? Ha anladım evet. tam orası. Tam mı? Hani ekranı bir bir yani ekran o kadar boş geliyor ki bana hani. Ha şey köyden 5 kişi bulmuşlar. Koşun lan oradan şey ağaçların arasında koşun bana gelir. Göstermelik çekilmiş gibi. Evet boş yani aralar boş. Zaten çok falan uzun filan. da bir sahne değil işte o hani uzun böyle da bir sahne değil. Thor işte gidiyor şey ona sonra evrenleri toparlıyor. Ha. Evet Sahnesi. ama yani mahalle kavgası mı toparlamaya gittin? Yani. Ya da Oluyor. hayır en azından mesela Vanaheim ...yerine ne bileyim başka bir yer seçseler... ...daha belki güzel olurmuş. Yani bilmiyorum. Yani orada ne bileyim... ...orayı çok böyle daha CGI ile en azından... ...tamam mı? Arkadaki boşlukları... Ha, ...doldurmuş doğru. olsalar... ...hani yüz binlerle yüz binlerin kapıştığı... ...bir savaşta torun orada olması... ...mantıklı. Ha. Tamam mı? Ama bir tarafta... ...on kişi var bir tarafta yirmi kişi var. Tamam mı? Ya işte... Zaten... Warriors 3 göndermişsin. Lady de orada. Tamam yani Onlar bir bok beceremelik için onlar, tor geliyor. Ha, onlar 100 kişiyi bile durduramayacaksa ve her 100 kişilik şey e, isyanda tor gidecekse falan İşte al... böyle oğlum, çekici görmeden <gülüyor> paçaları sıvamayacağım. Yani elif geliyor Hayır, orada. küçük görünüyor. Anladın mı Aldım. Yani. Çok böyle evet epik gözükmüyor da olsun. Ben yedim. Mahalle kavgasına tor çağırmak yani. İşte. He. Ama bu den şey orantısız güç oğlum. <gülüyor> Bilmiyorum. Beş kişi toplanıyor diye Toma geliyor. Şeyle çok sıkıntım yok benim ya. O tarz konularla çok orada biraz sıkıntım vardı benim. İşte ondan sonra e, sen söyle. Hani ilk elflerle olan kapışma sahnesi mesela daha doluydu. Tamam mı? Tamam bu işte babası Odin'in babasını falan attı saniyor musun? Evet. Ama orası o, o birazcık daha doluydu. Ha. Ama daha sonra işte elfler şey işte Asgard'a giriyor. Ha. Tamam mı? Ha. Ama Asgard içerisinde ordu yok lan. Beş tane elf geziyor böyle. Tamam mı? Ve şey yok lan şey e, Azgarden askerleri nerede diyorsun? Asgard'ın tüm kaleleri işgal edilmiş oğlum. Evet. Adamlar tamam. ama şey giriyorlar ya gizli giriyorlar ya ondan. Nasıl gizli giriyorlar lan? Boom diye giriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayme'den atlıyor böyle Heimler iki atlıyor. tane bıçakla. Gelim lan buraya. <gülüyor> Benden izinsiz nereye giriyorsunuz? Ha. Ondan sonra ne bileyim şey e, dünyada kapıştıkları sahnede de işte üç tane elf elfçik geziyor ortada. Ama az kalmış adamlar oğlum. Az kalmış da. Elbette bir tek gemi kalmış. Celis <gülüyor> hepsi öldürmüş ya kendi ırkının öldürdü. Ama geminin içini görmedik mi oğlum? Herkes böyle uyuyordu böyle hayvan. İşte uyanmıyormuşlar. Bizi <gülüyor> hiç alarmamış. Uyandıramamışlar <gülüyor> lan. Uyandırın lan şunları. Anne 5 dakika daha ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Figuran malek 10 dakika daha. Figuran uyuyor. Uyandır şu figuranı. Hani o dengesizlikler beni rahatsız ediyor. Çünkü ...epik bir savaş, epik bir e, hikaye... ...ama orada 3 tane figüran falan görünce... Anladım ...birden da. prodüksiyon değeri... ...şüp diye düşüyor. Eh işte idare edeceğim. Yani boşluk doldurmayı... yani ...madem figüran kullanmayacaksın... ...sicayı şey, bas. Çünkü zaten yapmışsın o sicayı tamam evet. mı? Oradan alacaksın, copy paste evet, yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> bir matix yapamamışlar. Aynen. Orada çok kötüydü efektler yani. Şimdi hatırladım da. Neyse bunların dışında... ...yani ben toplam deneyim anlamında Ondan sonra e, Thor 2'yi yani Thor Karanlık Dünya'yı seyretmeyi Thor'a biz kaç çekiç vermiştik? Thor'a kaç çekiç vermiştik hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ama o, şu anda ben işte 6.5 çekiç veriyorum. Allah Allah. Ya bilmiyorum. Ben nasıl yani şimdi şöyle bir şey var. Hani şu açıdan ben düşünüyorum. Şimdi Avengers de çıkacak falan diyelim. Tamam mı? İşte mesela Thor 3'de çıkacak. Nasıl? Bütün bunlar çıktıktan sonra oturup da bir gün Bunları böyle baştan sona ses ettiğin zaman hepsine. Hı hı. E, yani hani izlemekten zevk alacağım bir film e, hala olacak diye hı. gözümde canlanıyor. Ve o yüzden de hani böyle çok ağır eleştiremiyorum yani filmi. Hani çünkü oturacağım işte Iron Man seyreceğim. Onu seyreceğim, seyreceğim, bunu açacağım. Bir kronik şey sıraya göre seyreceğim belki falan. Ve böyle hoşuma gidecek yani diye hayal ediyorum. Öyle, öyle geliyor. Yani o yüzden de biz, şey yapıyorum. biz sevdiğimiz için eleştiriyoruz zaten. Sevmesek ne iyi uğraşalım. Oyuncular değil. Bir de hakikaten mesela işte Loki... Yani mesela oyuncular iyi kısmında orada şey biraz orada da eleştirilerim olacak. Gerçi. Kim eleştiriyorsun lan? Ha? Aslında ben şey... Eee, le herkes eleştireceğim Yani sanki böyle o yani adamlar bir, neyse onu oynamışlar yani. Çok herifler copy paste oyunculuk. Ama yani. şey, özellikle Thor Chris, belli zaten o, özellikle sonucu. Chris hem sonra çok copy paste bir oyunculuk. Abi yapmış. de Thor'un ne oynayacağı belli lan. Herif Thor yani Avengers'da onu oynadı. Bunda da onu oynamış yani. Yani aslında öyle olmamış gibi. Hani öyle o Aynı ondan herif. Şey. Tamam da ondan dolayı olmuyor. Yanında Loki var. Noki oynayan Tom Edison çok güzel oynuyor, o yüzden sana. Hayır, mesela Chris, kalmış gibi geliyor. Hayır, da ben biraz şey buluyorum ne bu diyorsun? filmde. Biraz nasıl desem, Karnıtok sırtı pek bir oyunculuk sergilediğini düşünüyorum çünkü almışım ben havası var herifte. E ama işte. Ama işte o yüzden mesela oynuyor. havada kaldı bazı sahneler. İyi de var. herif zaten bunu havada bir karakter oynuyor ki. Ama hayır. Birle işte ya da Avengers'la karşılaştırdığın zamanki oyunculuğundan bahsediyorum burada. Bilmiyorum. Yani burada Bilmiyorum birazcık daha mi? birazcık daha hani onun bilinciyle teatralleşmeye çalışmış gibi geliyor. Olabilir. Ee, falan filan. E ee, Ren Russo'nun oyunculuğu güzeldi <gülüyor> ama yarısından fazlasını çıkarmışlar zaten. <gülüyor> Neyse bence şey özel içeriklere benim, verelim. Benim tek filmle ilgili şeyim ee, ya zaten derdim. E, Jane Foster oynayan işte Natalie Portman götüyle oynuyor her zaman i̇şte gibi. İşte onun ölmemiş olması o ölseydi o ölmez olsun o ölseydi filmi ee, daha çok severdim o, onlar ölmez evet şimdi filmin genel değerlendirmesini <gülüyor> yaptıktan sonra e, filmle ilgili Blu-ray'den bahsedelim hı hı. şimdi film 3D Art to 2D Blu-ray combo şeklinde ee, Blu-ray'de çıktı. Hı hı. DVD'si var. Bas da var bir ihtimalle. Ee, bir de tek başına sadece 2D Blu-ray olarak satılıyor. Hı hı. Yani iki kombolu olanı almak istemiyorsanız... Biz bunu sinemada 3D izledik ilk. değil 3 evet, boy zaten 3 boy'tan başmış şey ama ki. Ee, filmin özel seçeneklerine baktığımızda arkadaşlar... Özel şenketleri fena yani fena değil. Her aslında galiba Marvel e, filminde olduğu evet. üzere Blu-ray'de standart biraz evet blu rayinde olduğu üzere. E, sadece Blu-ray'inde olan şey var. one Shot var. Evet o da yani zaten, O çok çok keyifliydi. Onu sırf onun için <gülüyor> sırf onu izlemek için bu blu rayini alabilirsiniz bence. Evet. Yani spoiler vermeyelim ama şey e, All Hail the King adında bir One shot, one shot ve, ve başında da şey var ee, hani Trevor şey, Trevor amcamız Trevor yani. üstüne bir aslında evet. one shot ee, Trevor kimdir işte Iron Man 3 filmdeki e, Mandarin, Mandarin e, Ve orada güzel bir Şey de veriyor ee, Hasiktir dedirten bir şey de Evet tekrardan bir e, şaşırtıcı veriyor. bir evet. Şey yapıyor orada İzleyin. O yüzden izlemekte fayda var Çok keyifli bir e, evet. şey Biz çok eğleniyoruz <gülüyor> Çok güzel. Zaten Trevor yani Ben Kings'i zaten Aynen. o karakter çok çok önemliydi. çok çok çok iyi, çok iyi. Bunda da işte e, güzel çekmişler bayağı. Hı -hı. E, onun dışında işte silinmiş uzatılmış sahne var. Evet. E, bunları yorumlu veya yorumsuz dinleyebiliyorsunuz. Ben aslında e, silinmiş ve çıkartılmış sahnelerin e, belki de olması yani tamam bir şey sınırlamaları var. Aksiyon filmi olması gereğiyle hani evet. çok hızlı bir ...temposunun olması gerekiyordu falan filan... ...ama ben... E, ...epik birazcık da bunu... ...bir e, fantezi filmi... ...olarak da değerlendirmek istediğim için... Hı hı. ...çünkü... E, hani ...her ne kadar Thor'u... ...Marvel evreni içerisinde... ...gelişmiş bir uzay medeniyetinden... ...gelen bir e, uzaylı olarak... E, ...bilmemiz gerekiyor... ...olsa da... Evet. hani mit, ...mitik bir karakter anladın mı? Evet. Mitolojisi var bunun, arka planı var, hikayesi var... ...bilmem var ve... Hani aslında ben e, Thor'u seven bir insan olarak ve evrenini seven bir insan olarak işte işte Asgard'tır, bu adamlar nasıl yaşıyor, ne içiyor, ne içiyor Evet evet. Bunları birazcık daha büyük, görmek, göre, görmek evet. hoşuma gidiyor. Mesela ben, orada o bardaki sahne he. mesela çok hoş bir onu sahneydi düzenli, evet. ama mesela onu kısa tutmuşlar şeyi de ben aslında annesiyle, olsaymış, olan evet, annesiyle olan ilişkisini daha da hani evet. e, ısınabilmemiz için hani anne karakterinin o sonra Hı. filmdeki durumunun e, daha etkili olması için evet. hani o sahne falan da güzel olurmuş hakikaten yani bilmiyorum ben aslında bu, bu tarz şeylerin hani deleted extended scenes diye e, ayrıca koyulmasından çok madem hani Zaten bu kalitede çekmiş... Yani hani bazı şeylerde tam böyle... Kestiği sahneler oluyor. O yüzden zaten bitmemiş oluyor. Hmm. Yarım çekmiş oluyor. Saç çekilmiş De. oluyor falan filan. O yüzden zaten koyamıyorlar. Ama post production'ı bu kadar... Şey artık post production işte yani filme entegre edilmeye bu kadar uygun sahneler Hı -hı. olduğunda Onun hani bir extended versiyonunu e, Yapıp, seyirciye vermemek evet. bana Son biraz şey yapıyor Son zamanlarda işte extended uncut ya da director's cut e, filmleri pek çıkmıyor sanki Yani çıkmıyor bunda hiç yapmıyorlar zaten evet, yani Sadece yönetmenin böyle çok ünlü ve şey olduğu filmlerde ha, çıkıyor yani artık Yani işte bazı filmlerde çıkıyor ama hani şu bunda mesela yapılabilirmiş. Yani böyle bir hmm. şey sunabilirmiş. Yani bir, bir tane de ne bileyim ondan sonra e, extended e, Thor diye bir şey belki yapılabilecek kalitede çekmişler çünkü bölümleri. Evet. Bunun dışında şey var. E, bu 6 Nisan mıydı? 6 Nisan'da vizyona girecek olan Kaptan Amerika 4. A, Nisan. 4, değil mi? 4 Nisan'da vizyona girecek olan Kaptan Amerika'nın ikinci filmi. Kış askeri, Winter Soldier için e, ona özel bir bakış diye bir. E, evet ama şey bunu var. da hani söyleyeyim açıkça açıkça açıkça e, şu ana kadar görmediğimiz bir şey değil. E, yani, yani şu ana şey... kadar izlediğiniz bütün featuretleri ve e, fragmanları tefek. Birleştirirseniz bu ediyor. Ha bir de ufak tefek işte çekim sahne değil Onlar da mı gösteriliyor? hepsi var. Yani olsun işte özel yani bir şey yok. Kendinizi gaza getirmek için açıp seyrediyorsunuz. Film öncesi. <gülüyor> evet gideceğiz falan diye. Ee, bir de işte özel seçenekler var. E, filmin. Özel seçeneklerde işte ne vardı? E, abi kardeş evet, dediği dedikleri bir vardı. E, bir özel seçenek vardı. Orada işte Loki ile e, Thor'un. İlişkisini aslında e, Thor 1'den, Avengers 1'den Avengers ve Thor 2'den, Thor 2'den yani nasıl geliştiği evet. ondan sonra e, özetleyen bir şeydi aslında e, içerikti. Hani Thor 1'de nasıl başladılar, daha sonra Avengers'da nasıl gelişti ve Thor 2'de nereye vardı e, evet. gibisinden. Ama o o future'dan benim aklıma tek kalan Jamie Alexander. <gülüyor> <gülüyor> Onun evet. çok güzel bir sahnesi var. Ee, Sif. Evet. <gülüyor> Ee, sonra başka ne vardı? Şundan bir dakika. Hazırımızda açıkken bakayım. Başka bir de şey, commentary track'li e, filmi izleyebiliyoruz. Hay hay. Ha bir de scoring of ha, exclusive look var. varmış. Onu söyledik. Bir de ses yani müziklerin nasıl evet. yapıldığına dair aslında bir e, <gülüyor> kısım var özel seçeneklerde. Ama yani çok da e, bir şey yok orada. Yani işte hani ...ne bileyim insan şeyi de hayır, görmüş bir, bir, oluyor. Hayır, onu anasır, görmek güzel de. Hani adam sıfırdan... ...onan işte o müziği nasıl yapıyor... ...işte onu nasıl yönetiyor... ...nelere dikkat ediyor... ...neyi dikkate alaraktan bu şeyleri... E, tınıları şeyleri ta ama tasarlıyor. Ama onunla ilgili hiç böyle altı dolu, dolu bir, bir şey söylemiyor da. Yani evet. yani şey gibi değil yani gravity'nin oradaki skor nasıl yapıldığı <gülüyor> ha, o meseli evet. gibi o değil. O baya detaylıydı. Orada hani anlatıyor herif yani nasıl işte seslerin aslında oradaki karakterin e, çevre cisimlerle etkileşiminden kaynaklandığını işte e, dokunuş sırasında müziğin evet. nasıl patladığını onda, onda işte ama... stereo'yu nasıl kullandığını 3D Tabi, bilmem nesi falan filan. Tabi uzay filmi olduğu için sesleri üzerine nasıl bir şey yaptık demeyi adamlar anlatmışlar. Evet ayrı. bunda Ama ilginç bir şey yok. Bunda, bunda yani, yani hatta hiçbir şey yok. Ee, sadece sen yani filarmoninin çaldığını biliyoruz. He. Başka bir şey tabii yani, yani ne oluyor? Elifler neler uğraşıyorsun bayanısın diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, demek ki ben bunu anlıyorum abi. Yani demek ki böyle ünlü orkestralar aslında paralarını buradan kazanıyor. Evet değil mi? Yani şunda ne güzel. Evet. Thor filmi, müziklerini yaptım diyorsun şunu merak ediyorum. Şimdi ne kadar vermişlerdir Londra Filharmoni'ye? Orada 50 tane adam var. Tamam mı? Filmi Londra'ya çektik deyip <gülüyor> Londra'da çektikler zaten de İndirim almışlar bile Hay Düşünsene. Herifler orada 50 kişi var. Tamam mı? Ee, müzeğin bilmem ne. Stüdyo'ya para veriyorlar. E, Abbey Road Stüdyosu'nda çekmişler. Hmm. Günlüğü günlü 100 dolar gibi bir şey vermiyorlardı sonuçta bu heriflere. Anladın mı? Ay canım. Herhalde toplu yani sağlam bir para alıyorlardır. 2 çarpı 50 yap. Adamın yani... standartta ne kadar aldığını bilmiyoruz tabii. Adam ne kadar standartta aldığını sen onun üzerinden ne ki iki katını alıyor? Çünkü ne bileyim iki gün üç gün belki bir hafta sürüyordur bütün. Tabii canım öyle. bir haftada olur mu kaç bir ay falan sürüyordur. Öyle herif yazdı çizdi çıktı karşılarına hadi öttürüyoruz dedi orada yok ki yani orada düzeltmeler yapıyor. Sen şunu şöyle çal diyor ben bunu böyle çal diyor? Bütün gün üfküler o. Bilmiyorum, bol, bilmiyorum. Belki Afi'ye sormak lazım. Ha, Acaba bir skorun uh, maliyeti yok. nedir? Mesela Hani ünlü bir orkestra ile birlikte şey, yapmak istiyorsan. En bir Rodin kapısını çalsın mıyız? Kaç para yaptınız? Ha, değil mi? <gülüyor> Kaç canım? para aldım bundan? <gülüyor> <gülüyor> Neyse... E... Peki DVD'sinde e, DVD'si... sadece silinmiş sahnelerle kış askeri özel bakış e, seçenekleri var. Ama biz tabii ki DVD'yi inceliyoruz. DVD'yi DVD inceliyoruz. Blue Ray'i inceliyoruz. Blue Ray'de Blue işte Ray'de her şey bunlar var. dışında bir de reel var. Orada evet. da işte böyle bir açıp şöyle bir gülümseyebiliyorsunuz. Yani ben... Çok uzun değil. Ben onu çok seviyorum Marvel'ın evet. genel e, tavrında. Çünkü... Her bir şey ne kadar ciddi olursa olsun birazcık bir e, eğlence, bir <gülüyor> espri, bir e, komedi unsuru katmayı başarıyorlar. Ve şuna inandırıyorlar beni. Abi bu herifler bunu çekerken eğlenmiş. Ha değil mi? Tamam mı? Ve o benim çok hoşuma gidiyor. Ben de izlerken eğleniyorum abi. Eğleniyorsun çünkü. Ama mesela Nol'un işlemesinde bunu görmüyorsun. Hayf, hep ama böyle somutmuş, de, hep şey böyle etmiş. kanırtmış, hep şey yapmış o tamam mı? O çok ayrı bir şey ama. Yani... Bu adam bunun bu filmi çekerken eğlenmemiş, acı çekmiş diyorsun, tamam mı? <gülüyor> evet. Hani ona saygım var. Batman olulamış, pişman olmamış. Ha, ona saygım, ona saygım var ama hani e, beni bilmiyorum bu adamların eğlendiğini bildiğim bildiğim kadar tamam, beni daha evet. Tatmin et. Bu arada ben şeyde e, <gülüyor> takdir ettim. Adamlar bayağı bir oturmuşlar setmet yapmışlar. Hani dayı yığın <gülüyor> evet, lan CJ'yi. Bununla mı uğraşacağız dememişler yani. Bayağı oturmuşlar bütün o şeydeki Azgard'daki işte... setleri yapmışlar. Kıyafetleri yapmışlar, e, zırhları tasarlamışlar. Sizler yani, da biliyorsun. Yani Batman şey Batman'in, Superman'in zırhları da bastılar CJ'ye. Geçtiler mesela zırhlarını. Evet. Yani bunu da öyle yapmamışlar. Oturmuşlar bu Malakitin, için zırhına kadar. Anasını herkesin zırhını falan bayağı sonra yapmışlar, tamam. tasarlamışlar. Ee, hani bu, ben bu tarz şeyleri çünkü daha böyle bir yani zaten aslında sederken de fark ediyorsun. dokusallı olan şeyleri evet, fark ediyorsun ve fark ediyorsun hoşuna yani. gidiyor. Yani, yani fark ediyorsun derken bir, böyle o anda hani bak görüyor musun set yapmışlar diyecek gibi fark etmiyorsun tabii de ama böyle insanı böyle bir bir şekilde izlerken ki, anlıyorsun abi bilinç yani. Bilinç hani yani. böyle bir ondan sonra şey yapıyorsun daha inandırıcı mı geliyor artık ne diyeyim hani daha tabii, böyle tabii. rahat mı giriyorsun ortama? Aynen. Hani olan bak şurası CGI nasıl da sırıtmış demiyorsun yani mesela Hobbit'te de öyle ya şimdi. Hobbit'in mesela şeyde sırıtıyor da aslında. Sırıt. Yani vizyonda İstediği mesela kadar hani, olsun. sinemada mesela yani sırıtmıyor. Olsun. Sinemada zaten ekran hayvan gibi. Ha. Sesler bangır bangır ve yani ne kadar e, yüksek kalite projeksiyon aleti kullanırlarsa kullansınlar aslında oradaki görüntü kalitesi ev hiçbir zaman evin izlediğinin görüntü Değil kalitesine tabii. yaklaşmıyor abi. İstediği kadar dijital projektör kullansın. Tamam mı? Orada fark etmiyorsun zaten her şey çok hızlı gidiyor hmm. falan filan ve daha böyle derinleşmiş bir et, e, etkileşimin içindesin e, filmle. Ama evde izlediğin zaman abi çoğunlukla belli oluyor. Belli oluyor. Yani Gravity'yi izlerken biz mi, yani Oha sinemada oha vay anasını falan dediğimiz sahnelerde bazı yerlerde hani sici hmm. ha siciymiş lan burası ha, ama ne? şey diyorsun. çok fark ediyor ya ee, Hobbit'te çok fark etti mesela Hobbit'te çok fark ediyor Çünkü Lord of the Rings'te çok fark Lord ediyor Lord of the Rings'te çok fark ediyor ama şöyle bir şey var yani, Lord of the Rings'te set değil filmlerde fark ediyor mesela bunda da fark ediyor Avengers'ı Avengers da fark ediyor ama yani set gerçek set kullanmakla Hı -hı. Ondan sonra tamamen CGI yapmayı e, olayı sonra mesela Lord of the Rings'le Hobbit arasında e, çözebiliyorsun. Çünkü Lord of the Rings'te biliyorsun herif gitti her boku yaptı. Hı -hı. Ondan sonra bütün setleri, bütün o bu Helms, Deep'i falan hepsini sonra böyle set olarak yaptı. CGI'yi de kullandı ama hani daha çok setti bütün o. Ondan sonra Deep. şeyleri kullandı. E, ne derler? Orkları hakikaten yaptı. Ondan sonra şey, CGI yapmadı. E, bildiğin. Ondan sonra şey kullandı. E, ne derler? Yani... ...figüran kullandı. Bilmem yaptı mesela. Böyle bir prodüksiyon yaptı. Sonra gitti Hobbit'i çekti. Hobbit'in sonra yarısından fazlasını CGI stüdyo çekti. Öyle olunca onu anlıyorsun işte o mesela ilk filmde kaçtıkları şeyin Hobbit kral şey... E, Goblin kralın ininden evet. kaçtığı mesela sahneler falan. O inanılmaz sırıtıyor böyle. Yani çünkü şey gibi böyle e, ne derler... E, ...böyle plastik oyuncaklar sanki etrafta fırlıyormuş gibi böyle. Evet. Yani o plastik bir havası geliyor, bir tuhaf oluyor böyle iş. Harbi ki mesela o seti bir kısmını mesela yapmış olsaydın... ...o kaçtıkları seti... ...çünkü orada adamların koştukları yer bile... ...CGA'yı anladın mı? Hani koştukları yeri yapsam yine bir derece. Yani böyle insanın hakikaten göz onu istediğin kadar... ...yani harika CGA yap, bir şekilde böyle hissediyorsun yani, yani anlamasan hissediyorsun bir şey yani CGI'yı mesela en çok e, hani göze battığı noktalar doğal olarak açık alanlar Hı -hı. çünkü doğal ışıkla yapay ışık arasında bir şey evet. var e, hani farklılık farklılık var istediğin kadar yani, teknolojik olarak ilerlemiş olan bunu bir şey yapamıyorsun yani mesela e, sen söyle CGI ile Karakteri stüdyoda çekmişsin, tamam mı? İppe bağlamışsın, uçurmuşsun, bilmem ne yapmışsın. Ama settingin işte New York sokaklarında evet. herif orada işte havalanacak, uçacak. Evet. Yani karakter yani orada bariz bir şekilde. Hani yani evde izlediğin zaman özellikle zorunda bir evet, özellikle evin içinde iz evet. yani evde izliyorsan yüksek çözünürlük bir televizyonda... fark ediyorsun bunu. Evet. Mesela Avengers'ta fark ediyorsun artık. Eh, yani. ee, ama şey falan seçimlerini güzel yapmışlar mesela işte o Asgard e, sahnelerini bilerek açık set olarak evet, evet. yapmışlar doğal ışık kullanmışlar orada ne bileyim kapalı alanlarda bile herifler e, seti yapmış e, gitmişler işte İzlanda'da çekmişler şey ha. sahnelerini yani Dar aslında Dark, Dark filmde ha, filmde gördüğün şeyle İzlanda gö İzlanda sahnesini karşılaştırırsan alakası yok. Evet, ışığı bütün tane şey değişik ama her şeyi değiştirmişler, de... dokusunu değiştirmişler, rengini değiştirmişler. Ha madem bu kadar değiştireceksin niye İzlanda'ya kadar gidip çekiyorsun diyebilirlerdi. yani, yani evet yere de toprağa at, ansı çek. Heh. Hani ama böyle işte insanın hani bunu hakikaten gidip de yerini çekmiş olmaları ee, biraz daha böyle e, ne derler? filmin ısınmanı mı sağlıyor diyeyim? Evet, yani? evet. Hani kendini kan çok da kandırılmamış hissediyorsun değil mi? Evet. Yani full kandırılmıştan kan kandırılmaktansa az kandırılmışsın. Olmak daha böyle e, insanın hoşuna gidiyor. Yani gitmişler İngiltere'de de çekmişlerden bakıyorsun Greenwich'te de yani. Evet. Hani... Ya şimdi evet. benim merak ettiğim şey ne biliyor musun? Ne? O Greenwich'teki o e, büyük bina evet. neyse o kütüphane var ya, Evet. O büyük ihtimalle eski bir binadır tamam mı? Tarihi bin binadır belki de. Hmm. Tamam Önemli bir binadır belki. Bilmiyorum. Ee, orada bütün camlar patlıyor ya. Tamam orada camı patlatmıyorlar tabii ki. Hayır patladığını görüyorsun ya. Tamam evet görüyorsun. Şimdi eğer o camlar Orijinal camlarsa onu indirdiler de yerine, yerine başka cam koyuldular. Hayır canım onu büyük ihtimalle üst taraf ön yani kendi bir tane ekstra farklı bir şey malzeme koyuyorlar herhalde. O zaten cam değil ki biliyorsun abuk bir şey yapıp, böyle patlamış gibi sırf cam patlamış gibi gözüksün diye iş yapıyorlar orada. Hayır içten de yani içten Zarar de... vermeyecek şekilde tabii ki yapıyorlar her şeyini. Öyle şey olur mu lan? İçten dıştan bir kısmı Pat da sincay oluyor. Patlatmış Sarp'sa ne güzel oldu. Abi niye patlasınlar psikopat <gülüyor> mı bunlar? Oğlum düşünsene yanlışlıkla patlamış bilmem kaç yüz senelik cam. Ha, hayır bitraylar gitti. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Biz onları yaparız ya sincayla. <gülüyor> Daha güzel olur mu? Anlamazsın bile. <gülüyor> evet. Neyse. Ee... O zaman ne diyorsun? Ee, dinleyicilerimiz... Bunu ben Blu-ray'e... Arşive katsınlar mı? Abi ben size bir şey mi? Şimdi aslında bu Marvel filmlerinde... Hı hı. ...eğer Marvel filmlerinin hepsini zaten takip ediyorsan... ...Marlı'nın sinematik, sinematik evrenini takip ediyorsan... ...en sonunda bir gün gideceksin bunların hepsini alacaksın yani tamam mı? Evet. Yani bunu Blu-ray olarak almasan da dijital olarak da alsan... ...en sonunda bunları hepsini alıp baştan sonra seyredeceksin. O yüzden direnme. Yani, <gülüyor> yani şöyle bir şey var tabii. Ee, hani ben... Film koleksiyonunu hani fiziki olarak yapma taraftarı değilim. Çünkü hem çok yer kaplıyorlar hem de, Bugün Blu-ray, yarın Zulu-ray, tamam mı? Yani iTunes'tan da alıyorsunuz. Evet, böyle. yani 4K'lar artık mainstream olduğu zaman evet. bunların hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. Çünkü 4K televizyona bunu taktığın zaman çamur gibi olacak. Evet. Ama 4K alamayacağımız için bir 10 sene. Ya bir 10 sene değil, bence 2 <gülüyor> sene sonra sen işte 4K nasıl alırım derdine düşersin. Aynen, ne yapacağım 4K alıp? Yani onun derdine Kim düşer... yok ki? Yani derdine düşersin, ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Yok yok. Çok şükür düşmem inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Dertten düşmeyin. O yüzden. Bir de şu ipneliği her zaman yaptıkları için evet. atıyorum şimdi yarın şey çıkartacaklar bir tane e, shield çantası, alüminyum çanta he içerisinde he. tamam mı? Olsun. İşte özel görüntüler, şunlar he. bunlar işte ne bileyim resimler imzalı işte film şeyleri he. bilmem neli figürlü mü güllü tamam box set, box set çıkartacaklar. Phase 1 box set çıkartacaklar. Çıktı. Phase 1 Phase 2 box Phase two set çıkacak. He, box seti çıkartacaklar. Elinde böyle bir, bir blu ray kalacak. Abi onu da alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yani bizi, bizi, bizi nereye kadar sömüreceksin? A Marvel yani, olayı oluyor. A Marvel ondan diye bakma, Sömürecek. Yapacak bir şey yok. Star Wars yıllarca sömürdü insanları. Onları Ve yapacak. sömürmeye devam edecek He. şimdi yeni çıkacak falan filan. O yüzden e, bu iş böyle. Ama hani şu anda ya bunu dediğim gibi iTunes'tan falan dijital de alabiliyorsun sonuçta. <Gülüyor> e, ama yani sen dijital de alsan, alsa, kutu da alsan e, en sonunda e, bundan beş sene sonra muhtemale. Yani iTunes'u da belki kullanamayacaksın ya. Yani. Best sensörde iTunes'taki hesabını kullanmayacağım belki. Belki zaten Apple ürünü olacağım. Ne yapacaksın o zaman? Yani hani onun da sonuçta bir şeyi yok. Arşiv kalitesi yok ya. Yani. yani bilmiyorum ben. Bu en azından iTunes kullanmazsın. iTunes kullanırsın yani yine. Tamam da iTunes'dan iTunes'a geçmeyebilir işte senin aldığın arşiv. Yani. bak nasıl PlayStation 3'e dijital alıyorsun oyunu? Değil mi? Aldın hmm. diye bütün oyunlar dijital aldım diye. Ne oldu? PlayStation 4 çıktı. Hı -hı. Dün PlayStation 3'in hiç oynayanı oynatamıyoruz. Geri zekalıyız biz. dediler. Ne yapacağım ben PlayStation 3'in bütün dijital oyunlarını götürme mi sokacağım? Sokacağım. Üstüne oturdum. Yani ne yapacaksın? Kutulu almış olsan hadi satarsın. Anladın mı? Hayır. Ben de diyorum ki Hani aslında almayın, <gülüyor> kiralıyın izlerken. Abi nerede kiralacaksın? Öyle bir sitem yok. Ya da, ya da sen, ma malum yerlerde e, indirin. Malum yerlerde indirme olmuyor işte. Bunu gideceksin dijitalde al. Ya dijitalde iTunes'tan alabilirsin abi. iTunes'ta kaç para? 10 lira mı? Hayır rentte yok mu iTunes'a zaten? Bart, evet. 5 lira mı? 8 lira mı? Saç bir şey. Ya da rent et, seyret iTunes'tan. Ya da işte hmm. ne bileyim git kendine bir tane şey VPN, şey, VPN hizmeti al. VPN hizmeti hmm. al, git Netflix'ten seyret yani. Hani seyretmenin çok yolu var istediğin var. zaman. 5 lira, 10 lira seyrediyorsun. Yani bizim bu PlayStation 4'ün olsun, Xbox'ın olsun, ondan sonra multimedya kısımları çalışıyor olsa, evet. oradan açıp da seyredebiliriz yani. Verirsin kirasını, 3 dolarını, 5 dolarını indirirse edersin. Aynen. Neyse ama hani insanın yani şimdi bazısı da bunu kutuyu yanında tutmayı... Seviyor. Seviyor. Anladın mı? Yani şöyle bir kutu olsun. işte açayım hemen koyayım. Işte, Bilmem ne yapayım. Tamam, i̇şte şuna. internete bağlı olmayayım. Zarf sultanım böyle. Ay, illaki, böyle şeylerden i̇llaki illaki, illaki kokmak de. Kokmak için. Ondan sonra bunu oraya alıp böyle arşive Ama işte e, onu istiyorsan işte benim de dediğim hani ne çünkü bileyim. Çünkü şöyle fontes bekle çünkü şu... Ha eskisi kadar kalitesi çıkmıyor Ama artık. Ama üçüncü film çıkmadan Thor box set de çıkmaz. Yani box set yapmazlar işte. Phase 2 şey yaparlar yani. bilmem ne. Ha çünkü hatırlıyor musun? Yani eskiden şunu daha düzgün çıkartırlardı. Tamam mı? Ne bileyim işte içinde şey olurdu. E, kitapçı, kitapçı olurdu. olurdu. Ne bileyim e, Blu-ray veya DVD, DVD zamanındandı o. Evet. Üstüne yani bir güzel baskı yaparlardı. Anladın mı? Ne bileyim. Yok işte ya, Şimdi maliyetten hayır, Aynen. Ma, maliyetten kısmak için yaptıkları şeyler o kadar şey ki. E, hani, al işte nasıl olsa e, şey hani biz de ucuz olsun diye yaptık. Kı çok gözümüze sokuyorlar. E sen kasmamışsın uğraşmamışsın. Değer vermemişsin buna. Çünkü ben burada sadece filmi alıyor değilim. Fiziksel bir şey alıyorum. Değer, değer. değer vermemişsin değilim. Adam film çekmiş lan. Daha Hayır alsın. Işte, i̇şte ben de onu diyorum ya hani sen bunun ambalajına, paketlemesine bir değer vermemişsin. Yani hediye alırken bir insan her şeyden yani. çok şey güzel. Hayır ama şöyle bir şey var bazı filmler... Ha, sonra, bazı filmler güzel bazı çıkıyor filmler mesela bunun dijital, şey, metal, kutu yani metal kutuda çıkıyor, çıkıyor bilmem oluyor. ne falan. Hani onları mesela almak benim daha çok hoşuma yani gidiyor. Yani. E ben de zaten eskiden mesela daha çok koleksiyon versiyon DVD alıyordum. Şimdi mesela hiç almıyorum. Çünkü yok öyle koleksiyon versiyonu. Çok az şey çıkıyor. Bu raid'de de özellikle. Çok az şey çıkıyor, şey çıkıyor e, koleksiyon versiyonu. O yüzden almıyorum ben de. Ama bunların da belli başlı koleksiyon versiyonları çıkacak yani. E, evet. O zaman da zaten bakarsın. Amazon'da falan çok güzel şeyler var. Evet. Neyse sonuç olarak e, yani eğer zaten dediğim gibi bütün bu seriyi takip ediyorsanız e, evinize de istediğiniz anda çıkarıp Tor bir Tor hissetmek etmek istiyorum ben diyorsanız daha sonra bu, bu düreği bence alabilirsiniz. Almakta fayda var evet, diyoruz. En azından şu Marvel One Shot için evet. değer gibi bu geliyor. Bu arada ben hala o ilk Marvel One Shot izlemedim biliyor musun? Colson'ın dolanı. Öyle mi? Nerede ki o? O şeyde değil mi? Ee, Iron Man 3'te de değil. De. Iron Man olur mu oğlum? Iron Man değil. Iron Man mi? 2'de falan her. herhalde. Ha, 2'de var. Hmm, var. Var mı sende 2'nin Blu-ray'i? 2'nin Blu-ray'i var ama Marvel One Shot hatırlamıyorum. Bakmak lazım. Yani hani şey Colson şeye gidiyor bir şey, Road film gibi İşte o Çitari silahları düşüyor da iki tane geri çocuk onları bulup banka söylüyor Ha o ya. mu? Evet ha. evet onu biliyorum. Seyrettim. Tamam. Ben anladım. Onu i̇zlemedim. Hmm, i̇zlersin. Evet. Yani Agent Carter'ı izledim. Evet biliyorum onu diğerine Ve aldım. All Hell The King'i izlemiş olduk. Bir öncekini izlemedim. Bir, bir incisini izlemedim. Evet. Evet böyle arkadaşlar. Ee, evet. Böyle. Bu incelemede onu sonra yayınlandıktan sonra herhalde e, bir Thor Karanlık Dünya DVD yarışması yaparız. Ya da e, şey dahilinde de verebiliriz bunu. E, çünkü biz e, birinci yazıyı falan da geçtik işte de. Ha. Hani toplu bir e, etkinlik e dahil edebiliriz bu DVD'lere. Ne olur Neyse. Evet biz biz daha sonra size yani, Takipte kalın. Siz kafanızı yormayın biz. Siz kafanızı yormayın. Oğlum şunda bir tane de şey var onu da verelim bari. Ney var? Yenilmez Oğlum verecek ne çok şeyimiz varmış. Elmenzer dvd'si var baksana. Elmenzer dvd'si. Avengers dvd'si de. pardon. Ha işte Avengers Elmenzer lan İşte Avengers dvd'si. Oh tamam. Bu da var. Ee, Kafka istedde bir sürü bir şeyler var. Yani e, yakın zamanda bir şeyler e, sizin e, size dağıtıyor olacağız. Hatta kalın. Hatta kalın. Ha. İyi kalın. <gülüyor> Hadi. Geekstrakom. Bay bay. Bay bay.